Evet. E, ben ben nörofizyoloim size basitçe genel olarak emosyonların e, nörofizyolojisinden bahsetmeye çalışacağım. Evet. <gülüyor> ben deyince emova doğru hareket etmek kelimesinden türemişler emosyon. Sık sık duygu ile eş anlamlı olarak kullanılan bir kelimedir. Emosyonları şöyle tarif ediyoruz. Doğrudan ya da dolaylı. E, iç ve dışı oranlara bağlı olarak gelişen hem bedensel hem ziyiesel unsurlar içeren bir davranıştır. Kendisini başlatan uyaran, ortadan kalksa bile varlığı uzun süre devam ettirir. Adaptiftir. Sağ kalın e, üremeyi sağlar. Artık e, emosyon ve duygu kelimesinden farklı anlamlar diyoruz. Primer emosyonlar deyince Beynimizin pozitif ya da negatif duygusal emosyonel uyaranların farkına vardığında gelişen, elimizde gelişen fizyolojik yanıtların toplamıdır. Doğuştan vardır. Önceden programlanmış yanıtlar olan primel emosyonlar biraz sonra bahsetmeye çalışan limbik yapılar tarafından işlenir. Ve merkez sinir sisteminde genel uyarılma halinde artış, dikkat, bellek işleme, karar verme gibi kognitif fonksiyonlarda değişiklere yol açar. Beraberinde bir takım bedensel değişiklikler oluşur. Başta endokrin ve organizmada kaç savaş reaksiyonları düzenleyen otonom sempatik sistem e, aktifi olur. Duygu ise organizmada gelişen bu fizyolojik değişiklerin bilinci, bilinçli farkında olur. Daha doğrusu emosyonel uyaranla emosyonel vücut hali arasındaki bağın farkına vardığımızda duygular oluşmaktadır. Ekman 6. Biri ben emosyon verilemiştir. İşte, e, kızgınlık, mutluluk, şaşkınlık, iğrenme, üzüntü ve korku gibi evrenseldir. Hatta biraz abartırsak türsel olduğunu da iddia edebiliriz. Sekonder emosyonlar ise birey büyürken sosyal etkileşim yoluyla oluşur. Bunlar utanç, kıskançlık, suçluluk gibi sosyal emosyonlardır. Bu sekonder emosyonlar da limbik yapılar tarafından işlenir. Ama limbik yapılar sekonder emosyonların işlenmesinde yeterli değildir. İşin içine e, prefrontal devreler de gelir. Şunu da biliyoruz. E, limbik sistemdeki bir hasar, öfke, korku gibi primer emosyonların işlenmesine zarar verirken prefrontal bölge hasarları sekonder emosyonların işlenmesine hasar vermektedir de dedik? emosyonların hem zihinsel hem bedensel usulları var dedik. Ne bunlar? Emosyonel uyarının ne farkına var mı? Buna karşı gelişen afek bir harekete geçme dürtüsü Beraberinde gelişen bir takım endokrin, otonom sempatik değişiklikler. İşte kan basıncında kalp atımızın da artma soğumlu hızlanması, terleme gibi. Daha sorun burada. Olay böyle mi gelişiyor? Yani bir emosyonel uyarının farkına vardık. Buna karşı bir afek geliştirdik. Etleri, harekete geçmenin dürtüsü oluştu. Beraberinde de işte şu bedensel değişiklikler oldu. Şu örnekten gidelim. İşte ne? size saldıran bir köpek. Buna karşı geliştirdiğiniz birleşti korku. Kaçmaya başlıyorsunuz ve beraberinde gelişen bir takım otonomik, sempatik, bedensel değişiklikler. İşte sorun burada. Yani böyle mi oluyorlar? Yoksa klasik eski soru mu? Tekrar müdeme gelecek. Yani soru şu. Korktuğumuz için mi kaçarız? Kaçtığımız için mi korkarız? İlk önce James mi? Ne yaptı burada? James Elanç. Ee, bu James önemli bir insan. Stanford'da psikoloji okumuş. Ardından e, felsefe okumuş. Hızlanamamış bir de Stanford'da tıp dükürmüş. Tıp da işte hiç iştigal eylememiş. İki tane babalık ünvanı var. İşte Fadro, American Psycholoji. Fader of American Kinozofi, Radikal Ampirizm'in babası. İşte bu iki araştırmacıya göre e, bir uyarana karşı bedenimizde gelişen somatik değişikliklere bağlı olarak emosyonların yaşantılarız. Yani e, kaçlarımız için korkarız. Emosyonel değil değil, somatik değişikliklere bağlı olarak sekonder olarak ortaya çıkar. çıkar. Şu örnekten devam edersek bizde bize saldıran. Çünkü köpek e, e, duyduğumuz korku, bu köpeğe karşı bu köpeği yaratmış olduğu korku değildir. Biz köpekten kaçmaya başlayıncaya kadar korku hissetmeyiz. Ne zaman otomatik olarak kaçmaya başlarız, bu arada gelişen otonom e, sempatik değişiklerin beynimizin farkına varmasıyla da e, bireysel korku duyusu e, oluşur. İlk lafta şu: Motor responses are our emotions. Daha sonra homeostaz kavramını da ortaya atan bu araştırmacı e, kaç ve savaş reaksiyonu da tarif ettiler. İşte onlara göre yoğun emosyonel değişiklikler, bir acil durum reaksiyonu olan kaç ya da savaş yanıtını ortaya çıkartır. Ve bu yanıtın ortaya çıkmasından orta beyindeki şu iki çekirdekler durumunu sorumlu tuttular. Talavus ve hipatolavus e, Yaptıkları deneyde <gülüyor> dekortika hayvanlarında yani korteks'i çıkartılmış hayvanlarında emosyonel yıllıklar gösterdiğini ortaya koydular. Yine ise şöyle kedilerde çalıştılar. Şu ön beyin, kedinin ön izole ettiğinizde yani çıkarttığınızda kalan yapılar, şu hipotalamik yapılar, şu arka hipotalamusun uyarılmasıyla bu dekortika hayvanlarda bu hayvanların da bu iki araştırmacının yalancı öfkeyi diye adlandırdıkları bir takım agresif davranışları gözlediler. Ne onlar? İşte dikilmesi, sırtın kamburlaşması, kısıklama, dişleri göstermek gibi. İşte bu iki araştırmacıya göre biz bilinçli emosyonel deneyimi ve bedenimizde oluşan sempatik otor değişikleri aynı anda algılarız. Şurası talavus e, Talamus bir e, çekirdekler olur bu ortamın. Münevletin duysal yolların, görme yolu gibi, işitme yolu gibi hepsinin Talamus'ta kendine özel bir çekirdeği vardır. Bu çekirdekten kalkan yollar korteksteki özel işitlere, görme merkezlerine e, giderler. Onlara göre aynı örnekten devam edelim. E, bir köpeğin bize karşı saldıran köpek Talamusun ayırılması, talamusun korteks uyarır, e, bilinçli, duygusal deneyimi yaşantımız, yaşantılarımız, aynı zamanda talamusun da hipotalamusun yarmasıyla da beyinde, e, vücudumuzda bir takım somatik değişiklikler oluşması. E, hipotalamus, e, vücudumuzdaki endokrin sistemi, motorik somatik sistemi kontrol eden en üst merkezdir. Onlara göre talamusun aktivasyon paterni emosyonu ve emosyonun yoğunluğunu verirler. Tamam. Korktuğumuz için kaçarız ama her zaman kaçmamız gerekmez. Kala, e, kalamik aktivasyon paterni. Korkunun yoğunluğunu belirler ve kaçmayı ündükler. Şimdi dinlilik silem kavramından Daha önce konuşma cidavisi gösterdi. Sadece net fikir vermek için. Evet. Kaba ceviz beyinde güç yapıda ele alabiliriz. Sürüngenlerle paylaştığımız beyin sapı, tüm memelilerle paylaştığımız orta beyin yapıları, diş memelilerle paylaştığımız neokorteks. Aslında şu beyin sapı, yaşamsal yer orası. Hani genelde diyebiliriz. Çünkü bütün yaşamsal e, yapılar burada. Solun merkezi burada, dolaşım merkezi burada, kusma merkezi burada, vücudun postürünü dengesizliğini sağlayan merkezler de burada. Şu orta beyin yapıları, emosyonların regülasyonları sorumludur ve kokalma ile da ilgilidir. Üst memelilerde gelişen neokorteks işte beynin yüksek fonksiyonları, kognitif fonksiyonları dediğimiz düşünme, karar verme, plan yapma, strateji geliştirme gibi yürütücü işlevlerden sorumludur. Bir de şu air, neokorteks, beyin bir korteks sahiptedir. Burası işte üst memelilerde gelişmiş olan neokorteks. E, dışarıda bir 4 mm kalınlığında gri madde. E, altında beyaz madde. Yürüntülemede şöyle görüyoruz. İşte korteksteki girinti ve çıkıntıları ka e, kaplayan gri madde. Altında beyaz madde. Limbik kortekse e, korteksin en yaşlı parçasıdır. Ve tüm memelilerde bulunur. Şuradaki yapalım Şimdi tekrar şu e, limbik kavramına gelelim. Emosyonel yaşantı ve emosyonların ifadesini rol tüm kortikal ve korteks altı yapıları limbik sistem kavramı altında topluyoruz. Limbik sistem kavramı altında limbik korteks, limbik korteksle beraber iş gören korteks altı çekirdekler ve bu yapıların birbirlerini ve merkezini bir istemini diğer bölgelerine bağlayan bir takım aferyen aferyen diyollar anlaşılıyor. E, Limbic korteks'ten bahsettim... dediğim gibi. Tüm memelilerle paylaştığımız korteksin yaşlı partişası. C artı şeklinde prefrontal alanından başlayıp temporal alanına sonlanan yapı. Dediğim gibi üst memelilerde gelişen neokorteks tarafından baskılanır. Şu fare beyni siyahla gösterilen yapılar. Biz rehne ve e, dinlik deriz. Çünkü beyninin hemen hemen tümünü dinlik yapılar işgal eder. Kedi beyni, maymun beyni insanda gelişen neokortekste e, limbik yapılar baskılanır, overshadowed olur. E, limbik sisteminin ikinci komponentit, onunla birlikte <gülüyor> iş veren bir takım çekirdekler. Şimdi sanatomiye boğmak istemiyorum. Şu iki çekirdeğin devamlı ismi geçecek. Ama iddia alalım, defokampusun. Bir de şu mamiller cisimler ödenildi. Mamiller cisimler hipotalamus'un bir çekildiği, deniz söylemiştiğim hipotalamus vücudumuzdaki hem hormonlar hemsef hemsef, hemsef kontrolü eder. Bu limbik devre içinde hipotalamus'un mamiller cisimlerin uyarılması e, emosyonlarla ilgili somatik değişiklikleri ortaya çıkartır. Limbik sistemin üçüncü komponent bütün bu yapıları birbirlerine ve merkez sinir cisimlerin diğer bölgelerine bağlayan bir takım e, yollardır. Bunların arasında da en klasiken bilinen yol, şu papetsin kapalı devresi. Şurada bir canlandırmaya çalışın. Şurası hipokampus. Şu Pornix dediğimiz bağ, e, hipokampusu, hipotalamusun mamiller cisimlerine bağlar. Mamiller cisimlerin talarmus'un en çekirdekleriyle bağlantısı vardır. Onun bir kortekse projekte olur limbik kortekste hipokampusa projekte olur. Yani hipokampustan başladık, mamiller cisimlere geldik, dalağın üstüne çekirdeklerine çıktık, limbik kortekse geldik ve gerisin geri hipokampusta sonlandık. Hipokampusta başlayıp, hipokampusta sonlanan e, kapalı bir devre. E, limbik sistemle ilgili ilk araştırmalar 30'larda başlıyor, Oğuz ve Miller tarafından. E şey, limbik yapılar içinde ödül ve öfke merkezlerini ortaya koyuyorlar. Neyse tabi şöyle, elektrodu hayvanın limbik yapılarının herhangi bir yerine implante ediyorsunuz. Bu elektrot dışarıdaki bir bağlı. İçeride pedal var. Hayvan kafesi içinde serbestçe hareket ediyor. Rastlantısal şekilde şu pedala bastığında siz elektrodu limbik yapıları neresine yerleştirdiyseniz şu oraya zararlı olmayan bir elektriksel uyaran geliyor. Setat böyle. Eğer siz bu e, elektrodu hayvanın sep limbik içindeki septer bölgelere koyduğunuz diyelim. Elektron oraya implantı olmuş durumda. Hayvan serbest rahat bir şekilde dolaşıyor. İşte rastansız olarak şu pedala bastı. Septer çekirdeği elektriksel uyaran geldi. Ne yapıyor bu hayvan daha sonra? Yeme içmeyi bırakıyor. E saatte yaklaşık 7000 kere boşaya basıyor. Yorgunluktan bayılıncaya kadar. İşte e, ödül merkezi diye adlandırdıkları yer. Hatta sonra şunu da yapıyorlar. Yani Pedal şurada e, elektrosekta çekirdekte şurada ciddi ağırlığı yarar veren bir şey var. Elektrikli bir sistem var. Hayvan Ayağının arabası pahasına gidip o pedala basıyor. Daha sonra işte bu elektronu e, amigdala çekildiğine yerleştirdiğinde binlik sistemin diğer bir çekildiği. Yine hayvancağız dolaşıyor. Rastansız olarak pedala basıyor ve amigdala çekildiğine elektriksel geldikten sonra hayvan bir daha kesinlikle şu pedalın yanına daha yaklaşmıyor. İşte e, cezalandırma merkezi punishment center dedikleri yer. Daha sonra Alman asıllı iki Amerikalı daha yüksek hayvanlarda çalışıyorlar. Resus mayvurlarında. Yaptıkları şey şu. Resus mayvurlarının her iki temporal lobunu çıkartıyorlar. Şimdi bu anatomik olarak tüm bu yapılar tam şu şatak lobunun altındadır. Yani yaptıkları şey her iki, her iki hemisferdeki lindik yapıları çıkartıyorlar. Hayvanı iyileştikten sonra hayvanlarda gelişen e, davranış değişikliklerine bakıyorlar. Güzel agrozi gelişiyor bu hayvanlarda. Agrozi şudur. Duysal e, olarak gelen verilerin yorumlama yeteneğinin kaybolması. Yani bu hayvanın görme yollarında, retinasında, optik sinirinde görme merkezinde bir sorun yok. Ama bu hayvanlar, görünek, o şeyleri tanıma yeteneğini e, kaybediyorlar. Artı, e, aşırı merak gelişiyor mekandaki bir taşı alıp saatlerce inceliyor ve hiperorinizm gelişiyor. Yani eee yenileri yenilebilir tüm cisimleri ağızlarına sokuyorlar. Sanki e, görerek... görmek tadayamadıkları şeyleri ağza sokarak tanıma ilgili başlıyor. Bunun yanında bu hayvanlarda birtakım cinsel ve osyner değişikler... de oluşuyor. Bir e, öfke ortadan kalkıyor. Siz bu hayvanları kızdıracak uyarı verdiniz. Hayvanlar kafalarına takmıyorlar. Artık korku reaksiyonu ortadan kalkıyor ve susunlar normalde yılandan korkar ama siz bu hayvanların kafesine yılan koyduğunuzda yılanla oynamaya başlıyor. Artı bir takım cinsel değişiklikler oluyor gibi bir gelişiyor ama bu hiperseksüelete e, üremeye yönelik hiperseksüelete değil. Yavru hayvanlarla ve farklı türlerdeki hayvanlarla dışı peşine çalışıyorlar. Şimdi şu devreye tekrar gelirsek kafesin devresine gelirsek ta. Bir asır önce Topez'in emosyonlarla ilgili ortaya yaktı hipotez aslında hala geçerli dediği şu. Şunu biliyoruz, emosyonlarımız bizim kognitif fonksiyonlarımızı, yani düşünce sistemimizi etkiler. Ama aynı zamanda da düşüncelerimizin de emosyonları üzerinde bir kontrol edilecek etkisi vardır. O yüzden e, emosyonların oluşum ve somatizasyondan sorumlu, şu dinlilik yapıların, beynin kognitif fonksiyonlarından sorumlu, şu prefrontal alanda komünikasyonu gereken hipotezi. Zaten sonra hemen sonra gösterildi. Şu limbik korteksin ön simgülatı aracılığıyla prefrontal korteksin limbik yapılarla bilatera çift yönlü bağlantısı vardır. Bir de burada limbikasyon kavramımız vardır. O da şu. Şu devreye aktive eden herhangi bir emosyonel uyaran ortadan kalksa dahi şu sistemin aktivasyonu e, uzun süre devam eder. İçinde şu e, papazin devresine baktığımızda şu kapalı devreye baktığımızda e, amigdalaya yer yok. Ama daha sonra amigdala tam da bulimik yapının bulimik e, sistemin tam da ortasına amigdala çekirdeği kondu. İşte ladyonun değişiğiyle organ of fear. Amigdala tam <gülüyor> temporan bunun altında çekirdekler grubu aslında. Tek bir çekirdekli bir çekirdekler grubu. Bir takım özellikleri var. E, tüm memelilerde, sıçanlardan insanlara kadar sağ hemisferdeki amikdalar e, soldaki hemisferlere göre daha büyük. Şeyi bilirsiniz, işte sağ hemisfer, sol hemisfer farkı. Sağ yarımküre emosyonel hemisferdir de sol misur, logiktir. E, ay şu emosyonel çekildiğini sağ hemisferde daha büyük olması anlamlı. Cinsiyet farkı da var. Yine tüm memelilerde erkek amigdalısı daha büyük. Artık erkek ve diş amigdalısı iğrendirici e, uyaranlara karşı eşit yanıt verirken erkek amigdalısı özellikle sağ amigdalısı şiddet ve agresyon içeren uyaranlara karşı çok daha hızlı aktive oluyor. Daha şiddetli aktif oluyor. Benzer şekilde e, izleyen cinsel uyaranlara karşı da yine erkek amigdalısı çok daha duyarlı ve daha hızlı aktif olur spekülasyon yapabiliriz yani evet. Şey sindirici uyaran bozuk bir yemeğin kokusu ya da görüntüsü her iki cinsiyet içinde eşit sağlıklı ve sahiptir. Ama işte avcılıktaki rolü, bir rolü diğer erkeklerle rekabet halinde dişi bulmak durumundaki erkek için kendi amig davasının şiddet agresyon içeren uyaranlara karşı daha duyarlı olması ona bir peş sağlıyor. Biz ilacı Kulüvermius sendromuna dönelim. Yani bu bir tek deneksel bir model değildir. E, İnsanlarda sık diyemeyeceğim ama rastlanır. Özellikle viral ensefediklerde, serebral travmalarda, bazı demans tiplerinde ve monoksit zehirlenmesinde Kulüvermius sendromu ortaya çıkar. Ama en çok bilinen daha doğrusu en, en şöhret olmuş olanı şu urvahit hastalığıdır. Aslında bir hastalığı bu ama bu hastaların amigdala çekirdeklerine, kalsiyum oturmasına bağlı dejenerasyon oluyor. Bunu ilk şey yapan, e, inceleyen, şu Ayavva Üniversitesi'nden şunerolog hastası da meşhur, ben şu perdiden Esem, yeni bir kadıncağız. Şimdi burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu sağlıklı bir insanın amigdalılası. Şu Esem hastanın amigdalılası yok. İlk tane kız kardeşi var bu kadıncağızın. Onlarda da amigdalı harabeye hesap kadar olması bile var. Peki ne oluyor bu kadıncağızın? Bir kuliver mürsü gibi yılan örülecek gibi normalde insanları ilgilten, korkultan canlardan korkmuyor. Korkut korkutucu filmlerin izletilmesi, işte süngen ve böceklerden nefret söylediği için ona, onların fotoğrafların gösterilmesi bu kadıncağız korku duysun oluşturmuyor. Artık Korku ve öpüğü duyusunu izi fayda et Ya Fotoğraf gösteriyorsunuz. Korkmuş insan suratı, kızmış insan suratı. Onlara ayırt ediliyor. Sen çiz bir korkmuş insan suratı deyince de kadının verdiği cevap korkmuş bir insan suratı neye benzer bilmiyor diyor. Artık yüzlere bakarak suçlu ve basun değerlendirmesi yok. Bir de ilginç bir şey. E, bu kadıncağızla karbondioksit içeren hava soğuttuğumuzda normal insanlara göre çok daha fazla e, korku ve panik reaksiyonu yaşıyor. Şimdi karbondioksit, zengin hava solukluğunuzda şey yapıyorsunuz, e, insanın sempatik sistemini aktive ediyorsunuz, kalp atımı hızlanıyor, kalp faaliyeti hızlanıyor, solunum faaliyeti hızlanıyor, yani korkulu tüm somatik belirtileri ortaya çıkıyor. Ama bu hay yani hayvan hayvan olduğu için hayvan demek ayı bu neyse bu kadının ama şey amigdala'ları yok yani ne korku belleği var ne korku oluşturamıyor ama siz bu kadının korkunun somatik belirtilerini ortaya çıkarttığınızda karbondioksit salatarak normal insanlara göre çok daha fazla korku ve panik yaşıyor. Belki de ilk hipoteze James Weaver hipotezine geri dönüyoruz. Önce biliyor önce somatik belirtiler daha sonra korkunun bilinçlığa bulanılması. Evet. Şimdi amelik Biz kabaca belli ikiye ayırıyoruz. Emosyonel bellek, intris örtük bellek, açık bellekli. Amelik davı şekilde emosyonel bellek oluşumundan sorumlulur. Bilinç gerekmez. Hemen onun yanındaki bakan pusu açık bellekten e, oluşması için <gülüyor> bilincin gerektiği e, bellekten oluşumundan sorumludur. E, bu iki bellek sistemi aslında birbirinden bağımsızdır. Ama eksplisit bellek e, emosyonel bellek üzerinde yani amigdala çekirdeği üzerinde e, modülatör etkisi vardır. Yani şöyle e, amigdala da korku belleği depolanırken, işlenirken tokampus o korku belleyin olay ile ilgili, <gülüyor> emosyonal situation ile ilgili ben de Yani, son zamanlarda şu Uber şoförleri kadar tek moda, o da taksi şoförleri. Yerinde taksi şoförüyle kavga ettiniz, biraz kırpalardınız. Ertesi bende bir taksi şoförüyle hani bir şey olursa ilk olayımızda gelir. Yani eksplisit belleğiniz daha önceki event, e, hippocampus ee, şey üzerinde amigdala, emosyonel bir üzerine modüle edici e, etkisini gösterir. Yani demin söylediğim topaziden sonra çok da büyük değişiklikler yok. İşte hipokampus şuraya koyarsak prefrontal de şuraya koyarsak amigdala, emosyonel uyaranlar ve e, amigdala'nın verdiği emosyonel yamıt. Dediğim gibi işte hipokampus bu yerinin bağlamı ile diye yaparsak yaparsa, medial prefrontal korteks de amigdaların korku tepkisini işletini göstermiyor. Yani amigdala aktivasyonunu inhibe ederek negatif duygu yoğunlamanı azaltıyor. Şuradaki yapıştı işte şey var. Sadece de şu anda daha iyi bildiğimiz tüm prefrontal değil de prefrontalın medial prefrontal e, korteks bölümü. Şimdi buradan ben şeye geçmek istiyorum Hukuk, bu komp bu çok zayıf bir agresyon. Primat memelilerde agresyon iki anaerasyondur. Dineğin varlığını sürdürmesi için gereklidir ve adaptiktir. Çok memelilerde çok farklı agresyon tiplerinden bahsedebiliriz işte avcı agresyonu, av agresyonu, dominans agresyonu, maternal agresyon gibi. Ama biz genelde şöyle ikiye topluyoruz. Bir avcı agresyonu besin elde etme amaçlı farklı türlerle canlı, canlılara saldırmak amaç. Ses yok, sempatik aktivite yok, infansif, planlı ve amaçlı. Bunun yanında diğer e, adresyon afetif afektif adresyon, gösteri amaçlı, yüksek sempatik aktivite ile birlikte oluşuyor. Ve tehdit edici ve defansif bir postür geliştiriyor. Ses var, infansif ve tehdit edici uyaranlara karşı e, reaktif olarak gelişiyor. Aslında hayvanlarda biz barbersyonun tüm nöral yuvaplarını biliyoruz gibi. İşte e, afetli barbersyonda şu medyal hipotalamus içeren bir ağ sorumludur. E, Avucar resyonunda ise lateral hipotalamus içeren bir ağ e, sorumludur. Ta 60'lardır, ta 1960'lardan beri biliyoruz. İşte yani medyal hipotalamus ayarılmasıyla, ama e, şey... E, afektif agresyon, lateral patoloğumuzun yarılmasıyla da avcı agresyonu. Hatta bunların artık burada e, e, rol alan neurotransmitter sistemleri hakkında da tepeyce bir bilgimiz var. E, Neveli hayvan türlerinde ama insanda o biraz soru iş arkadaşçası. açıkçası. Tamam insanda da biz yine şey, sınıfleyebiliyoruz. İşte, avcı agresyonu, proaktif agresyon amaçıya indik, bu amaç materyal kazanç olabilir teritoriyel kazancı olabilir, iktidar olabilir. İşte emosyonel yoğunluğu, bedensel bir iflas, soğuk kanlı, planlı, hesaplı, hedef belli ve şey, daha çok psikopatik kişilerde gördüğünüz yanı resyon Yanında afektif agresyon da var. Uyarana karşı gelişiyor. Bu uyaran tehditci uyaranı olabilir, provokasyon kalit olabilir, sıcakkanlı, impulsif, planlı değildir ve amac yönelik gerçekleştirirken de emosyonel yoğunluk altındadır. Taşın şey var, insanda agresyon, adaptif bir, şey, adaptif bir emosyon mu, primer bir emosyon mu? Eğer primer emosyon derseniz, şunu açıklayamayız. Değil mi? Şuradaki şu yaratıkları açıklayamayız. Yani i̇nsanda bu iş birazcık değişiyor. O yüzden de şunu karşılaştırmak lazım, agresyon versus violence diyelim. Çünkü her agresyon şiddet içermiyor ama belki de şiddet agresif davranışların ifade edilmesi ve kontrolünden sorumlu değil ağlarında belki de bozukluğun sonucu. Yani şunu size göstermiştim işte ee, ne demiştik? Medial prefrontal korteks amigdala aktivasyonunu inibe ederek negatif duygu yoğunluğunu azaltır. Top down <gülüyor> inibitasyon şey. İşte belki de şiddet aşırı emolasyonel duyarlılık. Bu taptan down inibitör e, medial prefrontal korteks ile batımak impalsif amigdala arasındaki dengesizlik belki. Yani belki de impulsif şiddet, inhibitör taptan medial korteksin dispomsiyonu ya da batımak amigdala'yı aşırı aktivasyonu. Yani en söyleyeceğim son şey okuçuların işi gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Biz işte her çeşit şiddete karşı işte bu yok taptan da dispomsiyonu batımakta bir aşırı aktivasyon dersek yine yardımlayacaksınız. Bunu merak ediyor. Olmayan <gülüyor> söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Ertan Yılda Koşa çok teşekkürler. Ee, şimdi söz sırası Öğretim evet, Tam Taner'in bize beldeyi